577. konu, Hz. Ebu Bekir'in hilafeti hakkında biz adamın sözü ve Hazreti Ömer'in bu husustaki hutbesi, Hazreti Ömer'in yaptığı son haç sırasında minada idik, ben Abdurrahman bin Avef ile okuduğum için, onun çadırındaydım, bir ara gelip şu haberi verdi, adamın biri Hazreti Ömer'e, adamın biri, eğer Ömer ölürse, falan adama biat edeceğim, çünkü Ebu Bekir'e yapılan biat, bir oldu bittiye geldi, diyor, dedi. Hazreti Ömer, ben bu akşam eğer Allah dilerse Müslümanların işini gasp etmek isteyen grup hakkında, onları uyarırım, dedi. Ben de, ey müminlerin emiri, bunu yapma. Çünkü haç mevsimi halkın avam tabakasını ve mertebe bakımından düşük olanları bir araya getirir. Seni dinleyenlerin çoğu da onlar olurlar. Korkarım ki, sen bir şey söylersin, onlar da bunu Arap Yarımadası'nın ve İslam memleketlerinin her köşesine ulaştırırlar. Hatta senin konuşmanı bile dinlemeyebilirler, Medine'ye varıncaya kadar konuşma, çünkü Medine hicret yurdudur, sünnet yurdudur, orada halkın alimleri ve eşrafı oturur, o zaman tam manasıyla dediklerini der, onlar da senin sözünü dinler ve anlarlar, dedim, Ömer, eğer Medine'ye sağ olarak dönersem, ilk fırsatta bu hususta konuşacağım, dedi, biz zilhiccenin sonunda Medine'ye vardığımızda, cuma günü oldu, ben Ömer'i dinlemek için sabahın erken saatlerinde mescide gittim. Baktım ki Said bin Zeyd, minberin tam yanında oturmuştu ve benden önce gelmişti. Ben de onun hizasında oturdum. Dizlerimiz birbirine değiyordu. Biraz sonra Hazreti Ömer geldi. Onu gördüğümde Said bin Zeyd'e, o, bugün bu minberden öyle bir konuşma yapacaktır ki, ondan önce bu minberde hiç kimse böyle bir konuşma yapmamıştır, dedim. Said bin Zet benim bu sözlerimi yadırgadı ve ne demesini umuyorsun ki, başkası bunu söylememiş olsun, dedi. Hazreti Ömer minber üzerinde oturdu, müezzin ezanı bitirdikten sonra kalktı. Allah'ın şanına yakışır bir şekilde Allah'ı övdü ve sonra, ey insanlar, ben bir söz söyleyeceğim, belki bir daha fırsat bulamam, bilmiyorum, belki de ecelim yakındır. Kim ki o sözü dinler, akıl erdirirse, devesi nereye kadar, hangi noktaya kadar giderse o sözün akletsin. kim ki, onu iyice ezberlememişse, benim ağzımdan yalan uydurmasını helal etmem, kesinlikle Allah, Muhammed'i hak ile gönderdi, üzerine kitabı indirdi, onun üzerine inenler arasında rekım ayeti vardır, biz onu okuduk, ezberledik, anladık, peygamber rekım yaptı, biz de ondan sonra rekım yaptık. Korkarım ki, halkın üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra herhangi bir kimse, biz Allah'ın kitabında rekım ayetini görmüyoruz, desin, böylece Allah'ın indirdiği bir farzı terk etmek suretiyle sapıtsınlar, rekım, Allah'ın kitabında haktır, zina eden evli erkek ve kadınlar için, tabii bu da delil olduğu, gebelik hali veya dille itiraf edildiği zaman olur, Allah'ın kitabında şu ayet de vardır, Sakın babalarınızı inkar edip de başka kimselere kendinizi nispet etmeyiniz. Çünkü böyle yapmak, bir çeşit küfürdür. Ey insanlar, Hazreti Peygamber, İsa bin Meryem'in övüldüğü gibi beni övmeyiniz. Çünkü ben bir kulum, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulüdür deyiniz, buyurmuştur. Kulağıma geldiğine göre, sizden birisi, eğer Ömer ölürse ben falan adama biat edeceğim. Çünkü Ebu Bekir'in hilafeti bir oldu bittiye geldi, demiş.